Bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Kötü kaderden bizleri korusun. Kavmimizin işlediği günahlardan Allah Azze ve Celle bizleri mesul tutmasın. Allah Azze ve Celle Müslümanlara birlik, beraberlik versin. Kafirlere, müşriklere fırsat vermesin. Evet kardeşlerim. Kadere imanla alakalı dersimize devam ediyoruz biliyorsunuz kader Allah'ın kulları üzerinde bir sırrı dedik ve bununla alakalı birçok maddeler birçok ayet ve hadislerin üzerinde durduk bugün de Allah izin verirse yine aynı muhtevada devam edeceğiz inşallah yalnız kadere iman veya kader e, kaza ve kader dediğimizde İslam'ın hiçbir meselesi es geçilemeyeceği gibi bu mesele de öyle basite alınacak lanet üstün körü geçinecek bir mesele değil. Çok önemli mesele. Şeytanın bir açlıkla bir çıplaklıkla, bir kadınla bir parayla veya dünyayla hırslan, makamlan aldattığı gibi en basit aldattığı meselelerden de bir tanesidir. Çünkü birçok meseleyi geçtikten sonra biliyorsunuz kimi sıhhatlidir, kimi hastalıklıdır, kimi zengindir, kimi fakirdir, kimi görünüşte güzeldir, yakışıklıdır, kimi çirkindir, farklıdır, kimi bembeyaz tenlidir, kimi Simsiyah tenlidir. Kimi saçlıdır, kimi saçsızdır. Yani çok değişik görünümlü insanlar, değişik yaşantıda insanlar, değişik bir sosyal yaşantıda insanlar olmamız hasebiyle kadere iman meselesi halledilmedi mi? Şeytan buradan girip çok rahatlıkla insanlar yolda ne yapabilir? Çıkarabilir. İşte şunun şunu var da benim niye yok? Şu şöyle imkanlarda da niye bende yok? İşte oraya bela musibet yağarken burada niye böyle? Bunun gibi birçok ifadelerle insanlar yani zihni meşgul eden mantık çelmesinin şeytanın attığı vesveselerle çok rahatlıkla ayak ne yapabilir? Kayabilir. Öyleyse kadere iman dediğimiz zaman önce bu kader meselesinde Allah'ın kullar üzerinde bir sırcı olduğunu ve insanların bu konuya kesinlikle karışma yetkileri olmadığını bilmemiz gerekiyor. Girdi mi ayak ne yapar? Kayar. Ve zaten çıkan fırkalara bakın hep akli müşkülatlardır. Yani ya bir ayetin manasını kendilerine göre tevil etmişler. Ya Allah'ın indirdiği bir hükmü ben bunu kabul etmiyorum demişler. Ya sıfatları inkar etmişler ya tevile gitmişler. Yani güya kendilerini çok akıllı gören insanlar hep iman etmesi gerekirken ne yapmışlar? O kalplerindeki hastalıkları insanlara bulaştırmaya hem kendilerinin sapmasına hem de insanların yoldan çıkmasına sebep olmuşlardır. Onun için kader deyip geçmeyelim. Gerçekten diğer meseleler gibi hassasiyetle üzerinde durulması gereken meselelerden. Evet. Devam eden rivayette Abdullah bin Mesud der ki sizden biri istihare ederken Allah'ım benim için seç diyor. Ve Allah'ın tercih etmesini istiyor. Ancak sonunda razı olmuyor. O zaman kişi şöyle desin. Allah'ım rahmetinle ve afiyetinle benim için seç desin. Veya Allah'ım işimi güzelce bitir diyor. İşin güzelce bitmesinden biri de el ve ayağın kesilmesi malın ve çocuğun gitmesidir. O zaman kişi Allah'ım işimi güzelce ve senden gelen kolaylık ve afiyetler bitirdesin. Bu da sahabenin anlattığı yol gösterdiği çok önemli meselelerden bir tanesi. Şimdi insanlar gelirler bir dua et kardeşim şu işim olsun veya hocam dua et. Size gelirler dua et. Şimdi siz dua edersiniz. Adam bu duasının neticesinde isteyen hep böyle istediğinin doğrultusunda olmasını ister. Ama işi olmaz. Sonra bakarsın zırtıklanmaya başlar böyle. Ey filan sen ne diye dua ettin? İşte Allah'ım benim hakkımda hayırlısını ver, afiyet ver. İşin oldu mu? Olmadı. Demek ki duan kabul olmuş. O işin olsaydı demek ki bu sana ne yapmayacak? Fayda vermeyecek. Demek ki Allah seni korumuş, daha sen niye kendine bela musibet getiriyorsun? Yani insanlar ettikleri duayla başlarına geleni şöyle bir e, analiz etmekten tamamen ne yapıyor? Aciz oluyorlar. Niye? Akli baktıkları için. Vahiy baksalar ne yapacaklar? Kadere rıza imanın en üstün mertebelerinde bir tanesidir. Evet, burada da çok güzel anlatıyor. Abdullah İbni Mesud, Allah kendisinden razı olsun. Allah'ım benim için seç diyor. Halbuki ne diye dua etmesi kendisi için daha hayırlı. Allah'ım rahmetinle ve afiyetinle benim için seç desin diyor. O zaman bu iş daha kolaylaştırdır diyor. bu Said El Hudri'den gelen rivayette sizden birisi bir iş yapmak istediği zaman şöyle desin. Allah'ım senin bilginle senden hayır öğrenmek istiyorum. Senin ölçünle ölçü edinmek istiyorum ve senin lütfundan istiyorum. Senin gücün yeter, benim gücüm yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen görünmezleri en iyi bilensin. Allah'ım eğer bu işimin benim dinim, hayatım, akıbetim için hayırlı olduğunu biliyorsan, onu benim için takdir et. Yoksa onu benden uzaklaştır ve beni ondan vazgeçir. Sonra benim için hayır takdir et. Güç ve kuvvet sadece Allah'ın yardımıyla andır. Aleyküm selam ve rahmetullahi Ne kadar güzel dua kardeşlerim. Allah bu şekilde dua edenlerden eylesin. Edilen duayı tekrarlıyorum. Sizden biriniz bir iş yapmak istediğinde şöyle desin. Hani istihare duası aynı zamanda bu. Allah'ım senin bilginle senden hayır istiyorum. Senin ölçünle ölçü edinmek istiyorum ve senin lütfundan istiyorum. Senin gücün her şeye yeter ama benim yetmez. Sen her şeyi bilirsin ben bilmem. Sen her şeyi görürsün ben göremem. Allah'ım eğer bu işim yapacağım, arzuladığım işim, hayatım, dinim, akıbetim için hayırlıysa sen bunu bana hayır eyle diyor. Yok, eğer o benim için şerliyse onu benden uzaklaştır ve onu benden vazgeçir. Sonra benim için hayır takdir et. Güç, kuvvet sadece senin elimdedir. Diyor. Amin Ya Rabbi. Evet kardeşlerim. Bu da gösteriyor ki ne yaparsan yap elinden gelen şeylerle bittiğinde aciziyetini kime bildireceksin? Allah. Allah Azze ve Celle. Yani atalarımızın dediği gibi yeri ekmeyen göğe atmaz? Bakmaz. Ben tarlayı sürdüm. Ben tarlayı ektim. Artık yağmuru verecek de, bitirecek de, onu ekin haline getirecek de, çoğaltacak da kim? Sensindir. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Hayırdan ayrılmaz. Yine devam eden rivayette Abdullah İbni Mesud naklediyor. Allah kendisinden razı olsun. Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı öfkelendirme da insanları razı etme. Allah'ın sana verdiği ihsan sebebiyle başkasını övme. Allah'ın sana vermediği şey sebebiyle başkasını kötüleme. Aç gözlünün hırsı Allah'ın rızkını sana sürüklemez. Hoşnut olmayanın hoşnutluğu da o rızkı engel olamaz. Allah adaletiyle ferahlık ve rahatlığıyla rıza ve yakinin içine koymuştur. Dert ve kederi de şüphe ve kızgınlığın içine yerleştirmiştir. Evet, hadisi tekrarlıyorum. Çok önemli bir rivayet. Bunun bir benzeri Tirmizi'nin kitabı Zühd'e geliyordu. Aleyhisselatü ve Selam her kim diyor Allah'ı diyor razı etmek pahasına insanları kızdırırsa Allah onu hiç kimsenin bir dilim ekmeğine ne yapmaz? Muhtaç etmez diyor. Bu da bir değişik. Sakın ha diyor Allah'ı kızdırma pahasına başkalarını ne yapmak Rızasını gözetme. Yani sadece Allah'ın kınamasından kork, başkalarının kınamasından korkarak şöyle böyle hem hangi işin olursa olsun ne yapma yapma diyor. Bak çok önemli bir nasihat bu. Allah'ın sana verdiği ihsan sebebiyle başkasını övme, Allah'ın sana vermediği bir şeyle de başkasını kötüleme. Bunun da şöyle bir sebebi var. Dilimizde gelen bir rivayette. Hadisi hadisten açalım. Allah Resulü ve Vesselam şu iki şeyi yapan sabreden ve şükredenlerden olmaz diyor. İlmi konusunda kendinden alttakine malı konusunda da kendisinden üsttekine bakanı Allah sabredenlerden ve şükredenlerden kılmaz diyor. Ama ilmin konusunda senden üsttekine Malın konusunda senden alttakine bakarsan sabreden ve şükredenlerden olursun diyor. İşte bunun tersini yaparsan Allah'ın birine ihsan ettiği malı adam sana verdiğinde onu ne yaparsın? Şöyle cömert, böyle cömert översin. Sana vermeyip bir başkasına da verdiğinde bu sefer onu da ne yaparsın? Yerer, kötüler veya haset edersin diyor. İşte bunun sebebini ve vesselam başka bir yerde bu şekilde açıklıyor. Aç hırsı Allah'ın rızkını sana sürüklemez. Daha sonra gelecek bu rivayet. O da bunu açıklıyor kardeşler. Allah diyor herkesin rızkını ne yapmıştır? Takdir etmiştir. Her kime neyi takdir etmişse o o bedene gelmeden o beden o ruhtan ne yapmaz? O ruh o bedenden çıkmaz diyor. Ne kadar hırslanırsan hırslan sana ancak takdir edilen ne yapar? gelir. Ve Aüte Ali sallallahu aleyhi ve asabından bir tanesinin bir vadi dolusu kızıl develere böyle aç gözden baktığını görünce neye bakarsan bak gözün sana bir gün hasretler ne yapacak giri gelecektir. Yani boşu boşuna ne yapma kırslanma diyor. Evet aç gözlülük aynı zamanda insanın da yoldan çıkmasına helalı haramı birbirine karıştırmaya, kul hakkını yemeye, insanlara üstünlük savaşına kadar her türlü kötülüğün ağzını ne yapar? Açar. Allah Azze ve Celle bizleri açgözlü olan o münafık tayfelerinden eylemesin. Amin. Biliyorsunuz müminlerin vasıfları Bakara suresinde hemen girişte ne diyor? Onlar hem Allah'ın verdiklerinden yer hem de ne yaparlar? Allah'a Allah için infak ederler hep müminlerin vasıfları bunlardır kardeş. hep infak etme açıkta gizli ne yapma hep infak vardır ama onlar cimriler ya, e, veyahut münafıklar onların eşleri de cimridir onların da eli nedir? sıkıdır ya saçıp savuran ya da pintilik yapan elleri sıkı olandırdır Allah Azze ve Celle bizi orta yolda gidenlerden eylesin kardeşler. Ama burada dikkat ederseniz senin hırslanma yani neyi arzularsan arzula o şeyin senin olmasına sebep değil. Bunu anlatıyor. Yani senin rızkını ne yapmaz? artırmaz. Nasibin neyse o gelir. Geçen hafta Harun hocanın üzerinde durduğu İbn Abbas radiyallahu anh diye rivayet hatırladınız mı? Yani bütün insanlar bir araya gelse, sana bir hayır yapmak isteseler o istemedikçe olmaz diyor. Bütün insanlar bir araya gelse, sana zarar vermek istese, o istemedikçe olmaz diyor. Evet. Hoşnut olmayanın hoşnutsuzluğu da o rızka engel olamaz. Allah adaletiyle ferahlık ve rahatlığı rıza ve yakının içine koymuştur diyor. Evet. Demek ki Adaletin olduğu yerde ne varmış? Ferahlık ve rahatlık var. Aynen Nur suresinde Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, siz iman eder, salih amel işlerseniz, ben size ne veririm diyor, korkunuzu giderir, yeryüzünde bir emniyet sağlarım. Ve geçmişte atalarınıza nasıl yeryüzüne hakim kıldıysam, sizi de yeryüzüne ne yaparım? Hakim kılarım. Ne istiyor ama bizde? İman ve salih amel. Bak burada da adalet varsa aynı zamanda ne var? Bir ferahlık var, bir rahatlık var, huzur var. Yani insanların arasında ne var? Bir huzur var, muhabbet var ama adalet varsa. Adalet yoksa kargaşa var, zulüm var, kan var ve her her diyor. Kimin kimi öldürdüğü nedir? Meçhul olur. Evet. Yine dert ve kederi de şüphe ve kızgınlığın içine koymuştur diyor. Evet, düşünün şimdi biri birine haset etti. Biri birine kinlendi. O adamda ne var? Rahat yok artık, uyku yok. Dert var, tasa var, keder var. Hani Argo'da, Anadolu'da anlatırlar ya, Hasan Hüseyin iyi arkadaşmış. Hasan'ın Hüseyin'e borcu varmış. Hasan her gün camın kenarında sabaha kadar uykusuz kalırmış. Borcunu ödeyemezmiş. Hüseyin de horul horul uyurmuş. Evleri de karşı karşıyaymış. Oradan bağırmış. Lan hiçse ödemiş. Ne var lan haso demiş. Sağ olan borcum var ya demiş. He vermiyorum lan demiş. Az da sen uykusuz kaldın demiş. Onun hesap dert kimdeyse tasavunda. Yani burada dert ve kederi şüphe ve kızgınlığın içine yerleştirdim diyor. Eğer kızgınlık varsa dert de var. Kurma var çünkü. Evet. Bunlar çok önemli nasihatlerdir. Alan rahat eder. Tutan rahat eder. Ayakları kolay kolay kaymaz. Devam ediyoruz. Abdullah bin Mesud'dan geliyor. Allah kendisinden razı olsun. Kişinin kardeşinden bir şey istemesi fitnedir. Eğer verirse asıl verenden başkasını över, vermezse vermeyenden başkasını kötüler demiştir. Bunun biraz daha açılımını İbn-i Teymiye, Allah kendisinden razı olsun, Akait'te bahsediyor. Bir şey istediğinde Allah'tan istedi. Çünkü o sana karşılıksız verir diyor. Bir insandan istersen, insan diyor sana iki şekilde yardım eder, ederse. Bir, dünyalık bir menfaat için veyahut ahiretlik bir menfaat. Ama sen Allah'tan istersen o sana karşılıksız verir diyor. İşte fitne dediği bu. Benim yani halk arasında arkadaşlar hep hoca gördüğü için... Herhangi bir mesele de oldu mu direkt beni bulduğu için şimdi arkadaşlar dönem dönem gelirler. "La abi falan geldi. İyi hoş geldi. Borç istedi. E ne yaptın?" "La vereyim mi kötü oluyum, vermeyeyim mi kötü oluyum?" dedim diyor. "E ne yaptın? Verdim de e kötü oldun, he kötü diyor. Şimdi bu fitne dedi bu işte. Yani çünkü biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de borçlanmakla alakalı ayet en uzun aye Ve her meselesini en ince ayrıntısına kadar Allah Azze ve Celle bize ne yapıyor? Bildiriyor. Ama Allah için soruyorum. Kendi nefsime de dahil. Hangimiz borçlandığında veya borç alacak hukukuna girdiğimizde bu ayeti devreye sokuyoruz? He? Var mı sokan? İnşallah sokuyorsunuzdur. Olmayınca bu sefer inanın çok güzel arkadaşlıklar, dostluklar bile bu mesele de ne yapıyor? Bozulabiliyor, bitebiliyor. Yollar ne yapabiliyor? Ayrılabiliyor. Ve insanlar birbirine konuşup da meselesini halletmeleri gerekirken sağda solda konuşuyor. Hem meselesini halledemiyor, hem alacağı varsa alacağını alamıyor. Borcu varsa borcu meydana çıkmıyor. İki iki kişi konuşmayınca. Üçüncü ne bilecek? Herkes bir e, Mesela bizim dükkanın önünde bir kavga oldu. Birisi böyle bağırıyor çare bak dedim bu adam haksız. Niye haksız? Gürültüyle patırtıyla haksızlığını ne yapıyor? Kapatmaya çalışıyor. Yani kimi kandırıyor o sesini? Kimi korkutacak? Sadece o şeye gidiyor. Onun için Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. İbni Mesud'un burada dediği kişinin kardeşinden bir şey istemesi... Fitnedir. Yani önemli bir imtihandır. Eğer verirse fitnelerin bazılarının cüzüne giriyor. Ee, asıl veren kim? Allah. Ondan çok onu ne yapar? Över diyor. Vermezse vermeyenden başkasını ne yapar? Kötüler. Hani halk arasında diyorlar ya vermeyenin bir yüzü, verenin iki yüzü mü diyor. Öyle kara derler. Verirse mi iyi olur, vermezse mi kötü olur? O da ayrı bir şey. Rabbim hayır versin. Ama yaşadığımız toplumda din, iman, ilah bu kavramlar yerli yerince oturmayınca güç, para, ilah olunca borç hukuku da ortadan ne yapıyor? Maalesef kalkıyor. Bu sadece müminlerin arasında vardır. Evet. Allah müminlerin sayısını artırsın. Öyle Asalaklar, münafık tipli insanlar türedi ki parasız adam, gereksiz adam sözünü bile kullanan maalesef zavallı yaratıklar var. Bu yaratıklar çalımlı çalımlı yeryüzünde yürüyerek her gittikleri yerde salyalı salyalı pislikler dağıtırlar. Ama müminler bir kardeşini kendi nefsinden ne yapar? Üstün tutar. Kendi nefsi için istediğini onun içinde ne yapar? İster. Allah müminlerin sayısını artırsın. Tabii ki her amel, her yapılan hareket imanın getirdiği veya küfrün getirdiği, fıskın getirdiği olacak. İşte müminler burada yapılan amelleri değerlendirmesini, analiz yapmasını ne yapacak? İyi bilecek. Gelen belada feryat mı diyor, isyan ne diyor, yoksa biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz mi diyor. Başa bir şey geldiğinde, Müslümandan yardım istediğinde Müslüman nasıl davranıyor? Mesela Ali Radıyallahu anh, gerçek dostun senin kimdir diye tarif ederken ne diyor? Dost kimdir deyince ne diyor biliyor musunuz? Bir bela bir musibet geldiğinde göğsünü o belanın musibetin önüne senin için koyandır diyor. Senin dostun odur diyor. Sonradan Whatsapp'tan veya telefon geçmiş olsun bir şey mi oldu falan değil yani. Bir bela, bir musibette kendi göğsünü o belanın önüne koyandır diyor. Dostun senin odur diyor. Evet. Allah bizlere mümin olma sıfatını nasip etsin. Ve kardeşlerimizi de öyle kılsın. Evet devam eden rivayette Ebu Derda'dan geliyor. Allah kendisinden razı olsun. ve Vesselam her şeyin bir hakikati vardır. Kul da kendisine isabet eden bir şeyin isabet etmemesinin imkansız olduğunu, isabet etmeyen bir şeyin de isabet etmesinin imkansız olduğunu bilmedikçe imanın hakikatine erişemez, diyor. Evet. Yani, senin başına bir şey gelen de gelmeyen de nedir? Ha? Kadettir, bitti. Sen bunun kader olduğuna iman etmediğin müddetçe imanın geçerli, değildir. Bunu anladın mı? Sana isabet eden de etmeyen de. Bunların hepsi yani ayette geldiği gibi iyilikler Allah'tandır. Kötülükler sizin kendi ellerinizden, işlediklerinizdendir. Ama her ikisi de Allah'tandır. Neredeyse anlayamayacaklardır. Yine gelen rivayette başına gelen şeylerin kader sonucu olduğuna inanan Üzülmez buyurmuştur. Tekrarlayayım mı? Başına gelen şeylerin kaderden yani bu benim kaderimdir diyen insan asla ne yapmaz? Üzülmez. Buna şöyle güzel bir örnek verelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu İbrahim vefat ettiğinde ne yapıyor? Söylediği sözü hatırlıyor musunuz? Ey İbrahim biz seni çok sevdik. Seni kaybetmen kalbimi mahzun etti, gözümü yaşarttı ama vallahi bu isyandan değildir. Yani insan fıtri hasletlerle yaratılan bir insandır. Güzel, sevimli bir şey olduğunda kalbi sevinç dolan, üzücü bir şey olduğunda kalbi buruşan, gözünden yaş gelen bir insanız, doğru mu? Bu gayet normal bir şey ama bir de bunun itaat ve isyan yönü var. Eğer yakayı paçayı yırtar, avut yakar. Niye benden aldın, şöyle ettin, böyle ettin tipinde alana nasıl söylersen işte bu kadere nedir? Tekme vurmaktır. Kadere isyandır. Allah'a isyandır. Allah hepimize hayır versin. İşte duasında Ali Senaati ve selam her zaman yaptığı dualardan bir tanesi: "Allah'ım kötü kaderden, kötü akıbetten sana sığınırım." Diyor. Amin. Ya Rabbi. Çok mu verimli? Yine devam eden rivayette Allah'tan razı ol. Allah'a güven. Her şey Allah'ın takdiriyledir. Allah'a hamd ve senaet. et. Allah'ı bilen Allah'tan razı, takdirinden memnun olur. İyiliği Allah'tan isteyen, Allah'ın cömert eline havale edilir. İnsan neye doğru gittiğini bilse, Allah'tan başkasını razı etmek için Allah'a isyan etmez. Evet, kaderle alakalı çok önemli cümleler. Tekrarlıyorum kardeşlerim, dikkatli dinleyin. Allah'tan razı ol, Allah'a güven. Çünkü her şey Allah'ın takdiriyledir. Allah'a hamd et ve onu ö. Allah'ı bilen, Allah'tan razı, onun takdir ettiğinden de memnun olur. İyiliği Allah'tan isteyen, Allah'ın keremine havale edilir, cömertliğine havale edilir. İnsan neye doğru gittiğini bilse, Allah'tan başkasına razı etmek için Allah'a isyan etmez. Doğru mu? Siz hiç isyan etmiyor musunuz? Neye doğru gidiyorsunuz? Allah bizlere hayır versin. Allah şuur ihsan etsin. Yani akıbetimize, ahirete doğru gittiğimizi bilen insanlardan eylesin. Ayet-i Kerime bunu açıklıyor bakın. Allah size imanı sevdirdi. Küfrü, fıskı, isyanı ne yaptı? Tiksindirtti. Demek ki Allah'ı seviyorsak, Allah'ı razı etmeyecek her şeyden tiksinmemiz lazım. Allah'ı razı etmek istiyorsak, Allah'a isyan ne yapmayacağız? Etmeyeceğiz. Allah'a isyan etmekle Allah bizden razı ne yapmaz? Öyleyse birini sevip birinden tiksinmemiz gerekiyor. Bu yemek yemeye benzemez. Çorbayı acılıyı seversin, arkadan tatlıyı yersin. İkisi de aynı yerde birleşir ama günahlar, sevaplar aynı yerde birleşmez. Biri adamı cennete, biri cehenneme götürür. Öyleyse Allah'tan başkasını razı etmek için Allah'a isyan ne yapılmaz, yapılmaz. Bunu da en güzel açıklayan hadislerden bir tanesi, haluka isyanda mahluka itaat olmaz. En önemli meselelerden bir tanesi. Ama bu böyle mi? Hı? Böyle mi? Amelde böyle değil. Doğru mu? Maalesef. Bakın birçok günahına kılıf bulan insanların Allah taşıyamayacağımız akıbetten bizi korusun. İşte o dedi de yaptım. Şöyle emir vardı da ben emir kuruyum falan falan falan. Aynı şahıslara at kendini şu beşinci kattan veya tren geliyor. At. Ne yapmaz? E onu yapıyorsun da bunu niye yapmıyorsun? Yani kendi nefsiyle baş başa kaldığında, kendi değerleriyle alakalı bir şey olduğunda canını bile ortaya koyar. Ama ahiretle, tevhidle, Allah'la alakalı değerlerde maalesef aynı çabayı, gayreti o insanlarda göremiyoruz. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bakın Allah'tan başkasını razı etmek için Allah'a isyan edilmez edilmez. Evet. Birisi Bişirbin Sinan el Müşahiye diyor ki bana bir nasihatta bulun. O da şöyle karşılık veriyor: Kendini kadere teslim et. Bu kalbinin boşalması, derdinin azalması için daha uygundur. Sakın Rabbini kızdırma. Yoksa sen kaflet içinde ve farkında olmadan öfken sana hakim olur Allah böyle nasihat eden samimi alimler nasip etsin bizlere de kardeşlerim hiç biriniz birine girip de bana nasihat et diyor musunuz sahabeler derdi tabiinde onlardan o ahlak kaldı, onlar da derdi tebe tabiinde ama maalesef biz bundan ahlaklanamadık din nasihattır hadisiyle bir türlü amel edemedik. Bakın, nasihat isteyene nasıl nasihat ediliyor? Tekrarlayayım. Kendini kadere teslim et diyor. Akabinde ne diyor? Kalbini bomboş kılar bu diyor. Öyle değil mi? Çünkü kadere teslim etmezsen niye hastalanıyorum? Niye işim yolunda gitmiyor? Her şey bir acı. Niye evlenemiyorum? Niye ben dulum? Niye evlenmem ne olmuyor? Niye etmiyor? Değil mi? Ama Allah böyle takdir etti. Allah bunu biliyordu. Allah bunu diledi. Allah bunu yazdı. Allah bunu yarattı. Dediğin zaman kalbim bomboş bak. Birçok meseleyle ne yapmıyorsun? Uğraşmadığın gibi kocam derler. Hani halk arasında kocamıyorsun derler. Evet. Ne kadar? Sakın Rabbini kızdırma. Rabbi kızdırma nasıl olur? İsyanma günahla onun indirdiği koyduğu sınırlara ne yapma ihlal etmekle yoksa sen gaflet içinde olursun. Yani her kim Allah'ı kızdırırsa biz dona ne diyor? Şeytandan bir arkadaş musallat ederiz diyor. Rahman'ın zikrinden yüz çevirene Allah da ne yapıyor? Şeytandan bir arkadaş veriyor. O Allah'ı unuttuğu için Allah ona kendini kendine ne yapıyor? Unutturuyor. İşte gaflet budur. Allah'ı düşünmeme, Allah'tan gayri yaşama. Artık o insan koyulatça her türlü günahı işler, helal harama bakmaz. Dünyalık az bir şeyde çok rahat bir yaşam standartı için her şeyi ne yapar? Mübah görür. Ta ki aynı firavuna ölüm meleği geldiğinde ne dedi? ne dedi dedi ama işte ne yaptı? Geçti. Allah ne dedi daha sevecen. Şimdi mi? Şimdi mi aklın başına geldi? Allah bu duruma düşmekten bizi ve neslimizi korusun kardeşler. Devam ediyor. Hasan'a der ki Allah kendisinden razı olsun. Mümin hüzünlü sabahlar, hüzünlü akşamlar yatarken de bu hüznünden dolayı dönüp durur. Ona bir oğula yetecek kadar azık verilir. Tabi bu sözleri ancak müminler analiz edebilir. Evet Allah bizlere hayır versin. Müminlik sıfatını yakalayanlardan eylesin. hasan Basri tabiinden alim zatlardan bir tanesidir. Allah onu rahmetiyle yargılasın. Ee, gerçekten dine omuz vermiş büyük alimlerimizdendir. Eser sahibidir ve kendisinin zühd ile alakalı da eseri vardır. Böyle bilgili, zühd ile alakalı, kalbin inceliklerine alakalı üç tatların ağzından çıkacak inciler de elbette ki onlara yakışır cümlelerdendir. Çünkü mümin hüzünlü sabahlar, hüzünlü akşamlar yatarken de dönüp durur. Ona bir oğlağa yetecek kadar rızık verilir. Yani yeni doğmuş bir yavrunun yiyeceği ot ne? O kadar rızık verilmiştir. Yani bu kanaat eder. Cennete mi, cehenneme mi gideceğini bilmez. Üzülür ve hüzünlenir. Buna binaen diyor. Evet. Devam ediyor yine. Cafer bin Muhammed bin Nusayr der ki, Ebul Abbas bin Ata şöyle dedi. Takdire karşı tedbir ve tercihi bırakın ki güzel bir hayat süresiniz. Çünkü tedbir ve tercih insanların hayatlarını zorlaştırır. Ebul Abbas'a kul hangi şeyi yaparsa kulluk makamına erişir diye soruldu. Tedbiri bırakmak cevabını verdi. Yine Ebul Abbas şöyle dedi. Tedbir kabir ehli gibi olmadıkça selamet gelmez Yine Ebu Labbaz, sevinç Allah'ın bizim için çekip çevirmesidir. Bizim alacağımız tedbir ise bedbahtlığımızdandır demiştir. Allah kendisinden razı olsun. Evet. Bizim tedbirimiz nedir? Mesela İbn Kayyım'ın Kader, Kaza ve Kader diye çok güzel bir eseri var. Allah kendisinden razı olsun. Hepinizin okumasını tavsiye ettiğim kitaplardan bir tanesi. Burada çok güzel misaller veriyor. Düşünün bir insan ki bir saray yaptırıyor. Her türlü erzağı var. İçme suyu var. Yatacak güzel yerleri var. Bu adam da ölmüyor mu? Kapısında korumaları var. Her türlü haşereti, kendisinin canına kasteden insanı koruyacak. Her türlü nöbetçisi var. Ve hop biraz daha güncelleyelim. O kadar zenginler var. Yanında dünyanın en meşhur kalp doktoru, bilmem böbrek doktoru, bilmem ne doktoru. Bu insanlar ölmüyor mu? Bunların tedbiri, onların ömrünü uzatıyor mu? Ne yapmıyor? Allah'ın takdirinin önüne ne yapmıyor? Geçmiyor. Şimdi anladınız mı vermek istediği nasihatı? Tedbiri bırak ki rahat yaşa diyor. Rahat yaşa. Bizim burada tedbirimiz, orada örneğe veriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Dünyada garip bir yolcu gibi ol. Hatta bir ağacın gölgesine oturup kalkan gibi ol. Allah kendisinden razı olsun. İbn Ömer çok güzel anlamış bu rivayeti. Ne diyor? Sabaha çıktığında akşamı düşünme. Akşama çıktığında sabaha düşünme. Kendini kabir ehli gibi atlet. Düşünün şimdi garip dediğimizde garip nasıl yaşar? Doğru dürüst bir evi, barkı, yatacak yeri olmayan. Garip yolcu nasıldır? İnsan yolculuğa çıktığında garip yolcu. Üstünde başında hiçbir şey olmayan. Belki ikinci kat elbisesi yok. Azı yok. İşte böyle ol diyor. İşte senin tedbirin o nasıl geldiyse öyle gitmeye gayret edersen günahlardan o kadar ne yaparsın uzak durursun. Allah kendisinden razı olsun. Bu mesele bana sahabelerin son ölüm anlarını hatırlattı. Ali sallallahu aleyhi ve arkadaşları vefat ederken hep ağlayarak ölmüşlerdir. Neden ağladıkları kendilerine sorulduğunda Allah Aleyhisselatü Vesselam beni seven arkamdan benim gibi gelsin. İşte onun öldüğünde 3-4 hem anca parası vardı. Bir kat elbisesinden başka bir şey yoktu. 3-4 kabı vardı. İşte şu kadar cariyesi vardı. İşte benim malım kaç meşin param var. Şu kadar cariyem, şu kadar malım mı? Ona ağlıyorum diyor. Allah bizlere hayır versin. Dünyayı seven değil Ahireti sevenlerden eylesin. Evet, devam eden e, rivayette Allah'ın takdirine boyun eğmeyenin tedbir alması kendisine fayda sağlamaz. Aynen demin de dediğimiz gibi İbni Kayyım Allah kendisinden razı olsun çok geniş güzel örnekler veriyor. İbni Kayyım el-Cevzi ile alakalı kadar eser varsa okumanızı tavsiye ederim kardeşlerim. Gerçekten ilim öğrenirsiniz. Gerçekten birçok cehaletimiz veya Allah kendisinden razı olsun İmam-ı dediği gibi ne kadar ilim ettiysem o kadar cahil olduğumu gördüm öğrendim diyor. Yani insan ne kadar ilmi bir eser okursa o kadar ne yapar? Cahil olduğunu anlar. Ama cahil cesaretlidir. Kitap okumayan, genç olan, hırslı olan dünyanın en akıllı adam olarak kendini ne yapabilir? Görebilir. Ne zamana kadar? Hata yaptığında he, der ama, hatasını ve da hep daha tecrübeli birisi gösterir. Değil mi? Evet. Allah cehaletimizi getirsin kardeşlerim. Müslüman cahil olur mu? Olmaz da Müslüman da niye okumaz bilmem. Evet. Devam eden rivayette Şakik el-Belhi diyor ki, ey fakir Çalışıp zengin olmak için kendini yorma. Eğer senin kısmetinde fakirlik varsa zengin olamazsın. Evet. Hatta halk arasında ne derler? E, vermeyince Mahmut ne yapsın Mahmut derler. <gülüyor> Onda bir şeyi var. İlla değil ama buradaki gelen tabi tevhid babında olduğu için Ey fakir çalışıp zengin olmak için kendini yorma. Eğer senin kısmetinde fakirlik varsa zengin olamazsın diyor. Evet. Allah bizlere hayır versin. Tabii bu gibi sözler şerhe ihtiyacı olan sözlerdir. Eyüp Es Sahtiyani Allah kendisinden razı olsun şöyle diyor. İstediğin olmuyorsa olanın sana hayırlı olmasını iste demiştir. Allah hepimize hayırlı olanı, kendisinin bizim için hayırlı kıldığını nasip etsin. Amin. Evet, yine devam eden rivayette rıza kulun Allah'ın gönderdiği şeye karşı koymayı bırakmasıdır. Tekrarlayayım mı? Rıza, kulun Allah'ın kendisine gönderdiği şeye karşı ee, karşı koymayı bırakmasıdır. Anladınız mı? İnşallah amel ettiğimizde de daha rahat anladığımızı hayata geçirdiğimizde <gülüyor> anlarız. Allah taşıyamayacağımız bir şeyle amel etmez. Böyle bir şey söyleyince imtihan olmaktan hep korkuyorum. Evet. Yine devam eden rivayette Ömer bin Abdülaziz, Allah kendisinden razı olsun. Ettiğim dualar sayesinde yaptığım ve yapacağım bütün işlerimin Allah'ın takdirine uygun düşmesi tek gayem olmuştur. Ömer de genelde Allah'ım takdirine rıza göstermeyi bana ihsan et. Kaderini de bana hayırlı kıl ki ertelediğin bir şeyin hemen olmasını Gecikmeden yaptığım bir şeyin de ertelenmesini istemeyeyim şeklinde dua ederdi. Allah onlardan razı olsun. Tekrarlıyorum. Ettiğim dualar sayesinde yaptığım ve yapacağım bütün işlerimin Allah'ın takdirine uygun düşmesi tek gayem olmuştur. İşte bu kadere rızanın en son noktasıdır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizlere böyle iman etmeyi nasip etsin. Ve dedesinden bahsediyor Ömer'den radıyallahu an, O da genelde diyor Allah'ım takdirine rıza göstermeyi bana ihsan et. Amin. Kaderini, kaderini de yani bana takdir ettiğin kaderi de akıbetim için hayırlı kıl ki ertelediğin bir şeyin hemen olmasını geciktirmeden yaptığın bir şeyin de ertelenmesini istemeyeyim şeklinde dua ederdi. Şimdi bunu ben biraz açayım size daha net anlaşasın. Bazen yeni evli arkadaşlar oluyor. Bazıları da boşboğazlık yapıp soruyor. Çocuk var mı? Öbürü diyor ki şimdi daha düşünmüyoruz. Şimdi soran da boşboğaz. Cevap veren de aslında tevhidini bozacak derecede bir laf ediyor. Lan bakkaldan şeker mi alıyorsun? Onunla alıyorsun. Ne alıyorsun sen ya? Neyi düşünmüyorsun sen ya? Allah bir şeyi takdir ederse sen bu takdirin önüne nasıl geçeceksin? Allah sana takdir etmezse veya ertelemişse sen bunu nasıl önüne alacaksın? Ya anlatılmak istenen bu. Başka bir şey değil yani. Başka bir şey değil. Allah Azze ve Celle bizlere hayır kılsın. Kaderimizi hayırlı kılsın bizi takdire rıza gösterenlerden eylesin. Evet. Bunlar önemli kardeşlerim. Çok önemli meselelerdir. Yoksa satılar, satılmışlar, ökkeşler çoğalır. Evet. Yine devam eden rivayette, artık Allah'ın takdir ettiği şey dışında nefsim hiçbir şey istemiyor. Kim diyor bunu? Ömer bin Abdülaziz diyor. Allah kendisinden razı olsun. Aynı Ömer'e mutezil eden birisi geliyor. Gel seninle din konusunda tartışalım diyor. Yani bakın sadece burada kendini ehlileştirmiyor. Ne diyor ona? Ben dinimi biliyorum. Sen git dinini ara. Her kim dininde tartışmaya başlar, tartışmayı açarsa çok fikir değiştirir. Diyor. Şu mahalleden, şu sokaktan karşıya geçtin Ha, sen seferiz. Namazı kısalt. Şuradan güneş tepeden açtı, apartmanın arkasını açtı. Ha? Güneş neyi açtı? Apartmanı açtı. Aç, oruç aç. Anladın? Mı? Evet. Allah bizlere hayır versin. Aleykümselam. Evet. Yine şube der ki Yunus bin Ubeyit bana. Hiçbir zaman hiçbir şeyi temenni etmedim dedi. Allah kendisinden razı olsun. Bizlere de böyle ahlak nasip etsin. Hiçbir zaman hiçbir şeyi temenni etmedim. Dedi. Anladınız mı kader-i tevekkil? hurmaları siz mi bitirdiniz? <gülüyor> Afiyet olsun. Yemek istemedim ya yani, temin etmedim ve sizi bitirdiniz diye soruldum. Fudayl bin İyad diyor ki razı olan kişinin mertebesinden daha üst bir mertebe yoktur. Bu da kaderde çok önemli meselelerden bir tanesi. Evet. Şunu dikkatli dinleyin kardeşlerim. Önemli bir e, mesele. Zunnun el Mısır diyor ki üç şey teslimiyetin Alametidir. Dikkat buyurun, kazayı rızayla karşılamak, belaya sabretmek, rahatlığa şükretmek. Tekrarlıyorum, üç şey Allah'a teslimiyetin, kadere teslimiyetin alametlerindendir. Hani müminin alameti var, Müslümanın, münafığın, müşriğin, kafirin yani onları kılan bir şey var. İşte bu da Allah'a tevekkül eden insanın alametlerinden. Allah'ın vermiş olduğu kadere rıza, yani sana ne bir bela musibet vermişse ona rıza gösterme, belaya sabretme, rahatlık verdiğinde de ne yapma? Şükretme. Üç şey de işi Allah'a havale etmektir. Allah'ın takdiri konusunda hüküm vermeyi bırakma, nafile ve dünyalık işlerde kendi iradesini bırakıp Allah'ın istediğini yapma, Allah'ın iradesi sonucu olan şeylere bakma. Üç şey de kalbin temizliğindendir. Her şeyi Allah'tan bilme, ondan gelen her şeyi kabul etme, her şeyi ona nispet etme. Allah'ın bizi böylelerden eyle. Hadisi baştan tekrarlıyorum rivayeti. Üç şey teslimiyetin alametlerindendir. Kazayı rızayla karşılama, belaya sabretme, rahatlığa şükretme. Üç şeyde işi Allah'a havale etmedir. Bu da Allah'ın takdiri konusunda hüküm vermeyi bırakma. Nafile ve dünyalık işlerde mızmızlık yapmama. Yani oturup az da olsa amellerde, nafile amellerde devamlı olma. Çünkü gelen rivayette, kulum bana farzlarla yaklaşır. Nafilelerle daha çok yaklaşır. Öyle olur ki, gören gözüm, tutan elim, yürüyen ayağım mesabesinde olur, diyor. Ettiği her duayı ne yaparım? Kabul ederim. Sadece ölüm hariç. Ben geçmişte onun şeyini öyle takdir ettimdir. Evet. Üç şey de kalbin temizliğinin alametlerindendir. Her şeyi Allah'tan bilme, iyiliklerde, kötülüklerde nedir? Her şey Allah'tandır. Ondan gelen her şeyi kabul etme ve her şeyi ona nispet etme. Allah'ım ayaklarımızı kaydırın. Ebu Abdullah en nibaci bana göre ibadetlerin en üstünü üç tanedir. Allah'ın hükümlerinden hiçbirini reddetmeme, ondan başkasından bir şey istememe ve ondan bir şey saklamamak dedi. Zaten bu da imanın lezzetlerini almaya götüren amellerdendir. Yine devam eden rivayette Muhammed bin Ahmet bin Şemun'a Rıza sorulunca şöyle dedi. Hakka razı olma, Hak'tan razı olma ve ona razı olmaktır. Hakka razı olma, onun tedbirine ve seçtiğine razı olma, Hak'tan razı olma, onun taksimine ve verdiğine razı olma, ona razı olma ise onun ilah ve rablığını kabul edip razı olmaktır. Ona isyan etmemek. Yine gelen rivayette rızanın anlamı konusunda üç şey söylenir. Bunlardan biri seçmeyi takdire bırakma. ikincisi kalbin acı da olsa takdire sevilmesi. Üçüncüsü ise yapılan işin sonucunu düşünmekten vazgeçip nefsin lehine veya aleyhine verilecek hükmü Allah'a bırakmadır. Allah'ın kötü kaderden sana sığınırsın. Evet. Devam eden rivayette Muaz ez Muaz erraz der ki: "Ey Adem oğlu, kaybettiğin ve geri dönmeyecek şeye üzülme. Ölümün senden alacağı varlığa da sevinme." Evet. İklimeden eden gelen rivayette i̇bn Abbas bu kaybettiğinize üzülmemeniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmamanız içindir. Allah kendini beğenip övünen kimseyi sevmez ayetini açıklarken şöyle dedi. Sevinip üzülmeyen kimse yoktur ancak kişiye bir musibet isabet edince ona sabretmeli bir hayır geldiğinde de ne yapmalı şükretmelidir. Evet kardeşlerim. Beyhaki ayetteki hüzünden kasıt kızıp isyan etmeme sevinmekten kasıtta övünüp kibirlenmemektir diye tefsir etmiştir. Evet. Ne kadar oldu? Bir saatte oldu mu? Aleykümselam inşallah Allah izin verirse e, haftaya kaderle alakalı e, son dersimizi toparlayarak yapalım. Vakit dolduğu için daha fazla itmeyelim. Konu bütünlüğü dönüyor. Allah subhanahu ve teala bizlere makbul olan bir dua, doyan bir nefis ve kötü akıbetten bizleri korusun kardeşlerim. Allah azze ve celle Bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Allah Azze ve Celle şu kısa ömrümüzde sevdiği insanların sevgisini, sevdiği amellerin sevgisini bize nasip etsin. Müslüman olarak yaşayıp, Müslüman olarak ölmeyi hepimize nasip etsin. Subhaneke, Allahümme ve bihamdike, Eşeden la ilahe illa ente, estağfurke ve tuğbili. Velhamdülillahi Rabbil